İyi günler değerli Açık Radyo dinleyicileri, hayal Tacirlerinin bir bölümünde daha beraberiz. Bugün programı normalde birlikte hazırlayıp sunduğumuz arkadaşım Zeynep Özler bizlerle beraber değil, birlikte değil. Kendisinin yerine konuk sunucumuz olarak kişel ileri bizle beraber olacak. Bugün konumuz Kopenhag zirvesi öncesi AB iklim stratejisi. Kişel sorular yöneltecek. Ben de bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Kopenhag'da katılacak ilk hava elemanı olarak diyeyim. İstersen daha fazla zaman kaybetmeden gündeme geçelim. Peki tamam hemen başlıyoruz o zaman. E, gündemdeki ilk maddemiz e, nihayet İKV'nin e, vize şikayet hattının açılmış olması. E, bununla ilgili programda da daha önce belirtilmişti. Radyo yayınlarımızda defalarca söyledik. Özellikle vize sorunu konuşulurken e, bir projemiz olduğunu ve bir hattın açılacağını. Vize konusunda tüm sorun yaşayanlar, tüm şikayetlerinizi bize saat e, sabah 9, akşam 6 arası... 0212 324 5188 ve 0212 324 5199 hattından vize et ikv.org.tr adresinden iletebilirsiniz. Schengen vizesi değil mi? Evet Schengen vizesi ile ilgili şikayetlerinizi. E, çünkü bu şikayetlerin hepsi bir araya toplanacak, bir rapor hazırlanacak ve bu ilgili kesimlere başta Avrupa Komisyonu olmak üzere sunulacak. E, bu yüzden çok önem taşıyor. Lütfen tüm şikayetlerinizi bize iletin. E, gündemin diğer haberlerine geçelim. E, i̇lk soru Aralık ayında açıklaması beklenen çevre başlığı açıklamayacak mı? Evet. Ee, sen çevre uzmanı olarak Vallahi, tabii <gülüyor> beklentin nedir yani, bilmiyorum e, ama. Bizim için de yeni bir haber. Bu e, evet. Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'ün bu konuda iki tane açıklaması var. oldu. ardarda işte siyasi nedenlerden dolayı açıklamayacağı söyleniyor. Bilemiyoruz yani ileriki günlerde bu konuyu daha yakından takip edip bir sonraki programda belki değinmek e, doğru olur. Evet açıklamalar oldukça sert ve tabii bu arada Türkiye'nin yani hani özellikle gülün mesela bir sözü var gölge etmenin durduk yerde problem çıkarmanın hukuki temeli olmadığını herkese hatırlatmak istiyorum diyor. Evet. E, Tabi Türkiye'nin canı hani sadece çevre yüzünden değil, malum daha önce eğitim kültür var ve e, enerji da bu yüzden açılmıyor. Bu yüzden biraz sıkılmış durumda. E, Türkiye-ABD ilişkileri ile ilgili bir diğer haber var. O da e, bu Center for of European Reform e, düşünce kuruluşundan Katinka Barışı. Türkiye. Evet. Hı -hı yazdı. Son bir değerlendirme var. Bu da diyor ki Ankara ile Tahran arasındaki yakınlaşma Türkiye'nin AB sürecini zora sokuyor mu? AB'den tepki geliyor. Aslında bu da çok alışıldık. son günlerde gelen tepkilerden biri Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor mu tepkisi. Bir evet. başka tezahürü diyelim. Evet. E, gündemimizde yer alan bir diğer haber Avrupa Birliği ile e, Rusya arasındaki enerji diyalo e, toplantısında imzalanan zaptla ilgili e, nedir bu zapt? Nihayet erken uyarı mekanizmasının oluşturulmasıyla ilgili e, malum son iki senedir ciddi sorunlar yaşıyorlar özellikle enerji arzı konusunda ve problemler çıkıyor krizler yaşanıyor AB 2006 ya da 2007'de enerji krizleriyle girdi e, bunların tekrar yaşanmaması için bir erken uyarı mekanizması kuruldu. Mekanizma e, petrol, doğalgaz ve elektrik kapsıyor. Bu e, üçünde herhangi bir ciddi kesinti olması durumunda taraflar bir araya gelecek, konuşacak ve sorunu birlikte halledecekler. Aslında biraz bu Rusya'nın Ukrayna'yı baypas etme çabası. Çünkü Rusya hep diyordu ki benden sorun kaynaklanmıyor, Ukrayna'dan kaynaklanıyor diyordu. Biraz e, ona yönelik bir çaba. E, bir diğer açıklama Uluslararası Enerji Ajansı'ndan geldi. Enerji Ajansı'nın 2009 raporu açıklanmıştı. Ve raporda enerji ajansı dedi ki mevcut politikalar sürdürülürse e, korkarız dünyanın sonu gelecek. Hiç iyiye doğru bir gidiş yok. İklim değişikliği. Evet iklim evet. değişikliği konusunda. E, buna değineceğimiz için çok fazla üzerinde durmuyorum şimdi ama ona paralel bir haber daha var. E, o da e, pazartesi günü başlayan Dünya Gıda Zirvesi ile ilgili. Dünya Gıda Zirvesi'nde de hakikaten açıklanan rakamlar çok dikkat çekici. 2050'de dünya nüfusunun 9.2 milyar olur. E, ve 2007-2008 döneminde e, gelişmekte olan ülkelerde gıda fiyatlarının çok yüksek kaldığını, bu da aç insanların sayısının 1 milyarın üzerinde olduğunu açıklamışlar. 1 evet, milyarın 7'de 1'i diyebiliriz. Evet, çok çok ciddi bir şey. E, ve biliyorsunuz şey, e, bu toplantıda, bu zirvede e, dünyadaki açlığı 2025'te bitirme e, politikası var ve bu kapsamda da verilecek e, tarımsal yardımların artırılmasını istiyorlar. Ama hemen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin de açıklamasına değinelim. Eğer e, iklim değişikliği konusunda bir adım atılmazsa gıda güvenliği konusunda nasıl başarılı olabiliriz diyor. Evet. Bu da bizi bugünkü konu son derece bağlantılı. Evet bugünkü e, programımızın konusuna getiriyor. E, hemen ben başlamak istiyorum. 7-18 e, Aralık tarihlerinde bir zirve gerçekleşecek. Kopenhag'da bir toplantı yapılacak. E, 21. yüzyılın en önemli toplantısı olarak tanımlanıyor bazılarınca. Hı hı. Neden bu kadar önemli? Aslında nedeni e, son derece açıkken yani pek dile getirilmese de açık bir şekilde. E, Uluslararası İklim Değişikliği panelinin e, verdiği ki bu aslında uluslararası olarak en güvenilen kurum konumdu bu panel. Binlerce dünyada binlerce bilim insanından oluşuyor bu konuda çalışan. İklim değişikliğinin iki derecenin altında tutulamaması halinde dünyada gezegenimizde bildiğimiz anlamda yaşam sona erebilir. Yani bu da aslında tek başına açıklamaya yeterli neden en önemli şey. Yani belki de 21. yüzyılın değil insanlık tarihinin hatta gezegenin önemli konferansı da eğer yani dinazorların benzer bir konferansı olduğunu düşünmüyorum. Veya vardı da başarısız oldular. Bugün yoklar yani bilemiyorum. Ee, ISH4 gelir bununla ilgili. <gülüyor> olabilir belki bilemiyorum. Ee, ama yani bundan dolayı yani yaşamın sürdürülmesiyle ilgili olduğundan dolayı e, 21. yüzyılın değil sadece e, insanlık tarihinin önemli konferansı diyebiliriz. Ee, sen toplantıda olacaksın yakından İnşallah, izleyeceksin. Evet. Ee, anlaşma yapılacak mı sence? Ne görüyorsun ne bekliyorsun? Çok farklı görüşler var bu konuda. Özellikle son haftalarda anlaşma olmayacağı e, yönünde görüşler dile getiriliyor. İşte Kopenhag dair umutlar azalıyor. Sürekli rastlıyoruz basında. İşte ABD başkanı Obama veya işte Çin başkanı Hu Mintao işte e, Kopenhag'ta bir anlaşma çıkmaz. İşte pozisyonumuz belli değil. Katılmayı düşünüp düşünmediği, katılıp katılmayacağı bile belli değil Obama'nın mesela. E, yani bu yönde farklı farklı görüşler var. Ama ben e, çok fazla e, buna itibar etmememiz gerektiğini düşünüyorum bu karamsarlığa. Çünkü e, yani insan tarihinde dolu böyle konferanslar. Son ana kadar bir şey çıkmayacağı belli olan son anda gelen e, ani bir çabayla bir anlaşmanın olduğu konferanslar dolu. E, ve burada çok ciddi popüler baskı da aslında belirleyecek biraz anlaşma olup olmayacağını. Bu konuda e, AB dönem başkanlığı yürüten İsveç'in e, e, ve Toplantıya E sahipliği yapacak İsveç'in e, çevre bakanı Andreas Karlgen'in bir açıklaması oldu. Bazılarının e, dünyanın bir sene içinde e, felaketin eşiğine geleceğini ve iklim e, değişikliği anlaşmasının daha kolay e, yapılacağını söylediğini belirtti Karlgen ama bunun bir kelimesine bile inanmayın dedi. Böyle bir şey mümkün değil. E, zaten e, yani e, böyle olacaksa belki de felaket eşini geçmiş olabiliriz yani öyle bir anlaşma olursa. Doğru zaman anlaşma yapmak için... Evet, i̇kinci o bir Kopenhag için şansımız olmayabilir. Peki biz e, programlarda sen tabii benden daha iyi biliyorsun bunu ama e, konuları AB perspektifinden ele alıyoruz. Dolayısıyla şöyle bir AB'nin iklim politikası nedir? Bir ondan bahsedebilir miyiz? Kısaca eminim zor olacak bunu kısaca tanımlamak ama evet, son bize derece, anlatabilir misiniz? Evet, zor aslında ama e, zamanımız kısıtlı elimden geleni yapayım. Ee öncelikle bir tarihsel gelişimini vermeye çalışayım kısaca. AB'nin iklim stratejisi de aslında e, yani e, somut olarak başlangıcı kripto protokolüne dayanıyor. Yani kripto protokolü imzalandıktan e, sonra şekillendi net olarak diyebiliriz. İki uçlu e, bir sistem bu. E, birincisi bunlardan e, yük paylaşımına dayanan Ortak %8'lik azaltım, emisyon azaltımı hedefi. Yani bu ne demek? E, o dönemki Kyoto protokolü imzalandığı dönem 15 AB üyesi vardı. Bu 15 AB üyesi bazıları azaltım e, değişen miktarlarda, bazıları ise artırım e, yoluyla e, ortak hedef olan %8'i tutturacak şekilde bir kendi aralarında paylaşım yaptılar. İşte örneğin yanlış hatırlamıyorsam Almanya'nın azaltma hedefi yüzde 21 mesela, ama İspanya'nın artı 15, yani yüzde 15lik artırım hedefi vardı. Ama işte böyle birbirlerini dengeleyerek ortak hedef yüzde 8 olacaktı. Sistemin ikinci ucunu işte emisyon ticareti sistemi denilen bir sistem oluşturuyor. Bu ilginç bir sistem. Ee, şöyle ki aslında AB buna çok sıcak yaklaşmıyordu. ilk başlangıçta Kyoto şeyleri yapılırken e, müzakereler yapılırken e, çünkü Kyoto anlaşmasına da ABD'yi ikna etmek üzere sokulan esneklik mekanizmalarından biriydi bu. Yani e, hatta antlaşma protokolün 17. maddesinde opsiyonel olarak verilir ve muğlak yani içi pek doldurulmamış olarak verilir bu emisyon ticareti sisteminin uygulanabileceği. Ama daha sonra şöyle ilginç bir şey oldu. Ee, bu Pek dile getirilmez aslında çevrelerde. Ama e, AB'de yani emisyonu düşürmenin iki tane yöntemi var farklı. İşte bir tanesi nedir? İki net yöntem var. Karbona veya enerjiye vergi koyarsınız. Evet. Karbona veya enerjiye vergi koymak AB'de sen de çok iyi bilirsin. Çok zor. Çünkü AB'nin evet. kendi içinde bir yetki paylaşımı sistemi var. Birlik ve üyeleri arasında. E, vergi dediğimiz şey oy birliğiyle alınması gereken bir karar. Karar, evet. E, yani şu anda 27 AB üyesi var. O dönem 15'ti. Yani siz düşünün hani o kadar fazla ülkenin herhangi bir konuda oy birliğiyle karar vermesi zaten çok zor. Ve ortak bir vergi konusunda. Evet, vergi özellikle. konusunda. Yani tek bir ülkede <gülüyor> evet, bile vergi konusunda. Evet. Kararlar Ve hükümetlerde kadar... bu alandaki karar yetkisini devretmek istemiyorlar. Aynen, aynen öyle. E, o yüzden emisyon ticaret sistemi ise kıyasla e, ikinci bir karar verme yöntemi var. O da nitelikli çoğunluk yöntemi. O şekilde alınan bir karar. E, nitelikli çoğunlukla... Alındığı için ülkelerin de ikna olması veya ikna olmayan ülkeler bile olması böyle bir sistemin çıkması daha kolaydı. Bundan dolayı tercih edildi her şeyden önce. Bir ikinci tercih nedeni ise komisyon 2000 yılında bir yeşil kitap yani komisyonun yayınladığı görüşleri yeşil hı hı. kitap deniyor. İzleyicilerimiz şaşırmasın dinleyicilerimiz şaşırmasın. Yeşil kitapta böyle bir sistemin oluşturulmasının anlaşılması. Kazanç sağlayacağı ciddi kazanç sağlayacağı görüşüne yer verildi. Yani e, burada kazançtan kastettiğimiz e, maddi anlamda bir kazanç. Maddi anlamda. Aslında bu kazanç nereden kazanılacak? Yani emisyon ticareti sistemi mantığı neye dayanıyor? Kısaca onu onu açıklayayım ben size. E, şimdi bir tavan belirleniyor, ortak bir tavan belirleniyor AB 3 ülkeleri için üyeleri için. E, bu tavana göre üye devletler e, kendi e, tavanlarını belirliyorlar e, ve emisyon ticaretine tabi olan e, sektörlerdeki işletmelerine kota dağıtıyorlar. Yani senin senelik şu kadar emisyon e, salımı yapma kotan var şeklinde. Bu kotayı aşmayan şirketler e, oluşturulan emisyon pazarında fazla kotalarını satıyorlar. Aşan şirketler de bu fazla kotaları o pazardan satın alıyorlar. Sistemin esası buna dayanıyordu. Kazanç da buradan edilecekti işte. Peki bu kazanç için kullanılacaktı? İlk başta düşünülen e, işte yeşil ekonomiye ya da yeşil enerjiye geçiş için Hı -hı. gerekli yatırımları finanse etmek için her şeyden önce kullanılacaktı. Hedef Hı -hı. oydu. E çünkü çok ciddi yatırım gerektiriyor. Evet. evet. E. E, ama ne oldu? Emisyon ticareti sisteminin ilk aşamasında yani 2005-2007 dönemini kapsayan ilk aşamada komisyon tavan belirleme görevini üye devletlere bıraktı. Yani üye devletler kendi tavanını belirlesin dedi. Bütün sistemin mantığını bozdu bir anda. Çünkü üye devletler ne yaptı böyle olunca? E, çok daha yüksek tavan belirlediler. Elbette. <gülüyor> Elbette haliyle. Böylece e, o, yani pazarın bir anlamı kalmadı. Emisyonların satılacağı pazar kalmadı. Çünkü emisyon fiyatı sıfıra düştü karbon emisyonunun fiyatı. Yani ne satan ne alan olur böyle bir sistemde. E, dolayısıyla ikinci dönemde ise komisyonun 2008 yılında e, 2008-2012 yıllarını kapsayan ikinci dönemde ise ETS'nin şöyle bir şey oldu. E, komisyon üye devletlerin kendi belirtildiği tavanları gözden geçirdi ve azalttı. E, şeyi getirdi, yani pazarın güvenliğini sağlamak evet, istediğiniz için. İstediğiniz tavan olmaz dedi. <gülüyor> bu ne oldu? Dava açtılar bu sefer bazı üye devletler. Evet. tane üye devlet dava açtı. Ve geçtiğimiz günlerde e, Eylül ayında Polonya ve Estonya davalarını Avrupa ilk derece mahkemesinde kabul etti. Şimdi temiz, temiz yolu açık bu karara karşı. Ama tabii önemli bir karar yani. Evet önemli bir sene sürebilir temiz. Hı hı. E, usulden hı. verilen bir karar yani esastan değil. Evet. Yani, bu şu demek, yani hani... komisyon yetkisi bakidir ama usulde sorun var. Usulde sorun var komisyon tekrar rapor yapacak. Tekrar aynı şekilde hı hı. bir azaltıma e, gidebilir. Ama ne oldu? Gene emisyon pazarında ciddi sarsıntılar yaşandı. Bir ikinci olarak da e, Avrupa... E, Hepimizin yaşadığı küresel krizle karşılaştı. Üretim düştü. Üretim evet. düşünce emisyonlar düştü. Emisyonlar düşünce kotalar gene fazla kaldı. Kaldı. Alıp satacak Ve, bir şey. Evet. Pazar gene e, ciddi ölçüde darbe yedi. Şimdi isterseniz e, kısa bir şarkı arası girelim. Evet. Ondan sonra devam edelim. Evet e, dinlediğimiz parça e, Bon Iver'den flümdü. E, istek parçasıydı aslında Suna daha Devir'den kendisine itiraf edelim parçayı. Peki e, hemen şöyle devam edeyim. Kyoto'nun hedeflerini söyledin. E, peki gerçekleşti mi? AB Kyoto hedeflerini karşılayabildi mi? Aslında karşıladı. Ee, en son Avrupa yani karşılama yolunda diyelim daha çünkü Kyoto dönemi 2012'de bitiyor. Evet. Ama en son Avrupa Çevre Ajansı'nın yaptığı açıkladığı bir rapora göre şu anda %8'in de üzerinde %13'lük bir düşüş öngörülüyor AB emisyonlarında. %5'lik bir farktan bahsediyoruz. Evet ama orada bir hile var o hile kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, şimdi bu açıklanan %13'ün %1.4'lük bölümü karbon offset denilen ağaç dikiminden kaynaklanıyor. Bu da çok tartışılan bir yöntem aslında. Yani gerçekten böyle bir şeyin etkisi var mı karbon emisyonlarını azaltmada? Yani son ne derece... kadar etkisi var bu bilmiyorum evet, ama. Evet son derece tartışmalı. Hı. O yüzden bunu bir kenara ayırmak lazım %13'ten. Bir diğeri Kyoto ekonomi, e, esneklik mekanizmalarından e, CDM sistemi e, yani temiz e, kalkınma mekanizması demeyen mekanizma var. Bu kullanılıyor %2.2'si için. Bu da gayet tartışmalı. Niçin da tartışmalı? Etk... Çünkü 3. Dünya, gelişmekte olan ülkelerin temiz kalkınmasıyla ilgili projeler bu kapsama giriyor. Ama bu projelerin bir kısmı zaten yapılacak olan, zaten planlanan projeler. Bir kısmı gerçekten temiz kalkınma prensiplerine göre yapılmıyor. Bundan dolayı tartışmalı. Yani o 2.2 ve 1.4'ü 3.6'yı bir kenara ayıralım. Elimizde kalıyor 9.6 civarında bir rakam. Onun da yanlış hatırlamıyorsam rapora göre %4'lük, Kısımın zaten yapılan kesinti geri kalanı öngörülen kesinti ve atılacak adımlara dayanıyor o yüzden AB şu anda karşılama yolunda bunun bir kısmında tabi ekonomik krizden dolayı azalan üretime dayanıyor bu şekilde söyleyebiliriz ama genel olarak %8'i karşılama yolunda %8 de zaten çok kapsamlı bir hedef de onu da belirtmek gerekir burada. Peki AB Kopenhag zirvesinde çok güçlü bir sesle konuşacak diye düşünüyorum. Çünkü baştan beri hani taşın altında elini sokan Avrupa Birliği oldu. Öncü pozisyonda olan Avrupa Birliği oldu dünyada da baktığımızda. Hı hı. Neden? Neden? Güzel soru. Şimdi her şeyden önce Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör olma şeyi var. iddiası İddiası var. Yani bu dile getiriliyor. Bunu... Hı hı. Klasik yöntemlerle yapamıyor abi ya dış politika savunma gibi yöntemlerle yapamıyor. Çünkü karar alamıyor evet. ortak. Ama çevre gibi bir e, ve özellikle iklim değişikliği gibi bir politika alanının e, uluslararası ilişkilerde e, securitizasyon denilen bir terim vardır. Yani e, aşağı politika alanlarının giderek yükseği tırnak içine kullanıyorum bu tabi e, terimleri. <Gülüyor> Yüksek politika alanlarına dahil olması. E, çevre, iklim değişikliği de bunlardan biri. Bunu iyi değerlendirerek AB e, küresel bir aktör olmaya çalışıyor diyebiliriz. Birinci sebep bu. Bir ikincisi Avrupa'da halklar yani AB vatandaşları ciddi oranda çevre önceliklerine önem veriyorlar. Hatta yani yapılan araştırmalara göre ekonomik kalkınma mı çevre mi dedikleri zaman önem yani çoğunluk çevre diyor. Şimdi son krizden sonra biraz değişmiş olabilir evet. onu bilmiyorum ama en evet. azından çok yakın zamana kadar bu böyleydi. Bir üçüncüsü AB'nin temel getirilerinden artık unutmuş olan genç nesiller için iklim değişikli bir meşrulaştırma aracı bir önceki maddeyle yani. İklim değişikliğinin önlenmesine verilen popüler destekle bağlantılı olarak ve son olarak belki de en önemlilerinden bir tanesi e, komisyon başkanı Barroso'nun bir açıklaması olduğu geçtiğimiz e, Mayıs ayında ilk hamle avantajı bir şey var. Yani yenileyebilir enerji bunlar çok ciddi pazarlar sen de bilirsin evet. enerji uzmanı olarak yani evet. e, bu pazarlardan yüzde yirmilik bir e, pay kapmanın bile AB çapında bir milyon civarında istihdam sağlayacağı evet. söyleniyor. Bunlar Açıkçası elini... da önce olmak istiyor evet. tabi. AB'nin elini taşın altına e, koyma Sebepleri. sebeplerinden bir tanesi diyebiliriz. E, Avrupa Birliği Kopenhag gitmeden önce pozisyonunu nasıl şekillendirdi ve neler içeriyor? Şöyle şekillendirdi, e, 2020'ye kadar 20-20-20 hedefleri 20, 20 deniliyor. Bu 2020'ye kadar %20 e, emisyon azaltımı, hı hı. E, enerji verimliliği %20 artış ve enerji kullanımında bir enerji payının %20'ye 20. çıkartılması. Sen de bu son iki hedefi gayet iyi yakından biliyorsun. Bu dört temel sütuna dayanıyor bu hedefler. Bir tanesi aradan önce bahsettiğimiz emisyon ticareti sistemi, emisyon ticareti yönetmeliğinin güncellenmesi. Bir tanesi emisyon ticareti dışında kalan sektörler için yüzde onluk bir kolektif azaltım, Kyoto'nun yüzde sekizlik kolektif azaltımına benzeyen e, yenilenebilir enerji yönetmeliği ve karbon yakalanması ve depolanması ilgili yönetmelikler. Yani, e, bunlar AB hedefin temelini oluşturuyor. ETS güncellemesi e, komisyonun en önem verdiği hedeflerden e, en önem verdiği önceliklerden biriydi bu kapsamda. E, buna göre komisyon e, tek bir tavan ile değiştirecek artık e, ulusal tavan belirleme sistemini. Çünkü bir önceki dönemlerde ciddi sıkıntılarla karşılaş, yaşadı, evet. karşılaşıldı. E, buna göre 2012'den sonra Emisyon ticareti sistemi altındaki tüm sektörler 2005-2020 dönemi için %21'lik kirletme izni, izni azaltımı öngören tek bir sisteme tabi olacaklar. E, ETS'nin kapsamı genişletilecek. Havacılık başta olmak üzere yeni evet. sektörler eklenecek ETS'ye. E, ETS tavanı 2012-2020 döneminde her yıl azalacak bir de. Yani hani belirlenecek tavan tek olacak dedik bu tavanda her sene azalarak ilerleyecek. Bunun yanı sıra açık artırma sistemi getirilecek yani artık üye devletler ilk başta emisyonları kirletme izinlerini işletmelerine kendileri vermek yerine açık artırmayla işletmelerine satacaklar. Ama bunlara tabi bazı tavizler verilmek zorunda kaldı özellikle kömür üretimini fazla yapan evet, Doğu Avrupa ülkeleri evet. Polonya başta olmak üzere buna itiraz ettiler ve kömür enerji sektörleri bunun dışında bırakıldı. Ve karbon kaçışı, karbon kaçışı, karbon kısıtlaması sonucu pazar veya istihdam kaybı anlamına geliyor. Karbon kaçışını tabii olmayan tüm işletmeler için 2013'ten 2013'de %20, 2020'de %70 ve 2027'de %100 açık arttırma denildi. Ama son derece kısıtlı tabii Enerji koymadığınız zaman içine ciddi bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Tabii bu ciddi bir gelir kaybı de, e, gene sebep olacak ETS'de. Bu gelir kaybı da sıkıntı. Şöyle sıkıntı. İlk başta bahsetmiştik, buradan gelir yatırıma e, verilecek. Evet. Bir ikincisi de iklim değişikliğinin e, iklim değişikliğinin mücadele için ayrı adaptasyon için ayrı çabalar gerektiriyor. Adaptasyon için üçüncü dünya ülkelerine destek oluşturmak üzere bir e, fona aktarılacaktı bir kısmı ondan mahrum kalacak AB. ETS dışında kalan sektörlere baktığımızda %10'luk kolektif azaltım var. Bu gene e, şeye göre yapıldı. Yani e, bir yük paylaşımın e, gibi bir sisteme göre yapıldı. Gene bazı ülkelerin artırım, bazı ülkelerin fazladan azaltım hedefleri var. E, az zamanımız kaldı. O yüzden e, hızlı ilerliyorum. E, üçüncü sütunu ise yenilebilir enerji yönetmeliği oluşturdu. Bunu sen benden neyi bilirsin aslında? E, Yanılırsam lütfen düzelt beni. E, yönetmeliğe göre 2020'ye kadar Yeni bir enerjinin son kullanımdaki payı yüzde yirmiye çıkartılması Çıkırması öngörülüyor. E, ulaşım sektöründe de yüzde onluk bir, bir biyo yakıt, hedef. Evet hedef. Evet. E, ama şey var tabii e, burada gene bu üye devletlere göre paylaştırıldı. Nasıl e, emisyon azaltımında paylaşım yapıldı? Bunda da paylaşım yapıldı. Yani bazısı daha fazla bazısının daha az olmak şeklinde. Bunlar kolektif hedefler bizim bahsettiğimiz. E, bir ikincisi biyoyakıtlar konusunda e, yakıtların mutlaka... E, en az 135 oranında sera gazı emisyonu azaltım sağlaması şartı getirildi. menşe garantisi getirildi enerjiye. Yani enerjinin yenilebilir enerjiden elde edildiğinin garanti ispatlanması, edilir, ispatlanması. isteniyor. İspatlanması evet. isteniyor. paketin son sütununda ise karbon yakalama ve depolama sistemi şey yönetmeliği var. Bu da şu demek. Yani karbon atmosfere karış, karışmadan yoğunlaştırarak yer altında tutuluyor. Bu da, Bu da, tartışmalı, da tartışmalı bir yöntem. Almanya'da uygulanıyor. Evet, bir kere çok pahalı. Ondan dolayı tartışmalı. Evet. Bir ikincisi de buna öncelik verilmesinin gerçek emisyon azaltımı hedefine e, hedefinden taviz verilmesine neden olacağını savunuyor bazı çevre örgütleri. Son soru hemen çok az vaktimiz kaldı ama Türkiye'nin durumu nedir? Türkiye'de gidiyor Kopenhag pozisyonu nedir? Şu anda Türkiye'nin durumu e, belirsiz açıkçası. Yani e, kötü bir habermiş. En, evet, e, yani şöyle belirsiz. Halkla paylaşılan bir durum e, yok en azından. Türkiye 1990-2007 yılları arasında sera gazı emisyonlarında %119 artış kaydetti. Rekor, rekor sahibi. sahibi. Evet, 4 sene üstüse rekor kırdı Türkiye bu yolda. E, en son açıklanan rapora göre 2008'de 372 milyon ton sera gazı yılda e, ve ek bir ülkeler arasında bu en fazla seragazımı yapan 13. ülke olmasını sağladı Türkiye'nin. Yani Türkiye'ye bayağı bir artırım yaptı son yıllarda diyebiliriz. Bu çerçevede ciddi baskılarla karşılayacak Türkiye Kopenhag'da. İkinci olarak şu anda Türkiye'nin ortalama artış hızı emisyon artış hızı %5.5. Bu böyle devam ettiğini öngörürsek bunun 2020'ye gelindi Türkiye AB ortalamasının üstüne çıkacak. Türkiye'nin de Avrupa ile üyelik müzakereleri yürüttüğünü düşünürsek Ciddi bir sıkıntı yaratacak bir evet, yani evet AB ile uyumsuz hale geleceğiz. Evet ve üye olmak istediğimiz e, kurumla yani Avrupa Birliği ile uyumsuz olmak da çok ciddi bir probleme sebep olacaktır elbette ki. Çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için bizi. Ne demek? Önümüzdeki da çok ilginç bir e, konumuz olacak. Su konusunu konuşacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz. Pour toi. Pour moi. Hayal tacirleri Pour